İstiyorum kahvaltıda bile sushi Suci. Zengin fahişeler, pırlantalar gerçek şu ki. Money talks, panik yok, alkol biraz guzic Giymek istediğim tek şey Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci İstiyorum kahvaltıda bile sushi Skirt. Giymek istediğim tek şey Gucci İstiyorum para Yeşil İşlerimiz çözülür o zaman kesin. kesin Sürtük ister dantelli ama bu kesik kesin. Diyorlar ki neyin nesi yeni nesil Dur eğer kafan bassa şarkı yapıp satarttınız Kavga dövüş olmasa para basıp sayardınız. Benim sorum bu değil sorum olsa kayardınız. Tam iki kez lambot dedim sarsıldı tüm fayattınız İstiyorum kahvaltıda bile sushi Zengin fahişeler, pırlantalar gerçek şu ki Money talks, panik yak, alkol biraz kuş iç. Giymek istediğim tek şey Gucci İstiyorum kahvaltıda bile sushi Zengin fahişeler, pırlantalar gerçek şu ki Money talks, panik yak, alkol biraz kuş iç Giymek istediğim tek şey Gucci Skirt. Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci Gucci, Gucci, Gucci. İstiyorum kahvaltıda bile sushi. Gilmek istediğim tek şey Gucci. İstiyorum kahvaltıda bile sushi. Gilmek istediğim tek şey Gucci. Nasıl geliyor söyle paranın sesi. Sesi. Eminim çok güzeldir kafanız kesin. Kesin. Dörtün beşin peşindesin çürürleşin. Leşin. Moruk veresiye yok çalışır peşin. Nasıl gider bilirim Mahallemin çocukları Mona Lisa diriltir Hayatlerim karanlık Olamazdım kibirsiz Bu gerçek trap Sen sadece bir hitsin İstiyorum kahvaltıda Ville sushi Zengin fahiş şeyler Pırlantalar gerçek şu ki Money talks panic yok Alkol biraz köşiş Kimik istediğim tek şey bu Gucci İstiyorum kahvaltıda Ville sushi Zengin fahiş şeyler Pırlantalar gelmemik istediğim tek şey Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci istiyorключ bölümde da bilen s Bushi istediğim tek şey Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci istiyorungstering bak invention thứ bir geçiyor şey Gucci. Skirt.